Selamünaleyküm var haber. selam veala syyidül murcelin Muhammed veala يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين يعوجون الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين فكيف تكفرون ما انتم عليكم ايات الله وفيكم رسوله من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ya azim azim. azim. dinleyenlerimiz geçen hafta burada canlı yayında sohbet edeceğiz derken. Solu hastanede aldık. Rabbimiz tebareke ve teala buyuruyor billah ma tedri nefsün mazat eksibu gada. Yarın ne yapacağını ne kazanacağını kimse bilemez. Bu kayba girer. Onun için inşallah Allah dilerse demeyi Rabbim bize öğretiyor, emrediyor. Artık inşallah demeyi unuttuk veyahut Rabbimiz böyle mi takdir etti? Tabii ki böyle takdir ettiği kesindir. Ama biz buraya geleceğiz diye efendim tefsire çıkacağız, oradan buraya geleceğiz derken tabii bir ağır iltihap, e, kanda iltihap artması neticesinde sıkmalı bir ateş bizi tuttu ve konuşacak bir hal kalmadı, ders çalışacak bir hal kalmadı ve böylece iki gün kadar hastanede kaldıktan sonra çıktık ama yine de dualarınızı bekliyoruz. Çünkü yüksek bir iltihapla karşı karşıya olmamız hassebiyle şekerimiz ve diğer hastalıklarımız da bundan etkileniyor. Ve onu da işte indirmek üzere bazı tedavilere başvurduk. İnşallahurrahman. Rabbimiz dualarınız bereketiyle bizlere şifa ihsan eder. Dininle hizmet yolunda harcayacak sıhhat ve afiyetli umurlar ikram eder. Amin. Tabi bu iki hafta içerisinde bazı ilaçlar alıyoruz, bazı önerilere uyuyoruz. Bunlardan biri de yorulmamak e, diye doktor tarafından yorulmamamız tembih edildi. E, bu da tabi elde değil ama 7-8 saat tefsir çalışmasından Çıktım buraya geldim. Dolayısıyla hakikaten yorgun oluyorum. Çünkü Ruhun Şurkan tefsirinin 13. cildini hazırlıyoruz. İnşallah sizlere hizmete devam edecek. Tefsir Allah-u Teala hazretleri tamamen ettirecek diye karar ediyoruz inşallah. Ancak sizlerle de hasbihal etmeden olmaz, dertleşmeden olmaz. Gelişen olaylar karşısında istişare etmeden, görüş alışveriş etmeden olmaz. Bu itibarla bu gece de kısa da olsa kendimizi yormamaya gayret ederek e, sizlerle birkaç kelam edelim. Evvela memleketimizin içinde bulunduğu terör belası ve bu askerlere, polislere saldıran eşkıya sürüsünün memleketimize ve milletimize getirdiği huzursuzluk, sıkıntı, bunalım, güvensizlik ve şehit ailelerinin acısı ve bu acıyı paylaşan tüm millet şu anda Allah'ımızın ayetlerini ve Habib'in hadis-i şeriflerini dinlemeye en ziyade muhtaç olduğumuz zamandır. Millet olarak. Bu millet, bu gibi dertlerle defaat ile karşılaşmıştır. Her seferinde Allah'ın yardımıyla, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yardımıyla ki Çanakkale derslerini dinliyorsunuz. Ahmetli Bayram hocamızın radyomuzda bu usta konuşması olmuştur. Diğer konuşmacıların nakillerini duyuyorsunuz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Çenakkale'de nasıl yardıma geldiğini ve nasıl mevzileri gezdiğini, nasıl e, manevi ordular indiğini dinliyorsunuz. Hakikaten dünyada tarihte eşi benzeri görülmemiş büyük bir zafer olmuştur. Bu iki maneviyat bu işin ruhudur. Tabi ordumuz, askeriyemiz Emniyet güçlerimiz, polis teşkilatımız hakikaten en modern teçhizat ile mجهزةdirler ve en iyi şekilde eğitim vermektedirler, almaktadırlar. Buna kanaatiz. Buna bir itirazımız olmadığı gibi zerrece kadar şüphemiz de yoktur. Bu milletin evlatları çalışkandır ve vazifesini bilen insanlardır. Ancak zahiri orduyla birlikte manevi ordu da ihmal edilmemelidir ki onlar da Allah'ın zikriyle, fikriyle, duasıyla meşgul olanlardır. Bu iki cenah, kanat birleştiği zaman tayaran yani zafere uçuş müessar olur, kolayca elde edilir. Tarihimizdeki geçmiş örneklere bakıldığı zaman son istiklal savaşıdır. İstiklal savaşında da yine ulemanın rolü Allah dostlarının rolleri, duaların himmeti, vaizlerin nasihatlerin, efendim camilerde, mescitlerde, meydanlarda insanları uyarması, ikazları ne kadar tesirli olduğu e, tarihi bir gerçektir. Ve vesikalerle önümüzde açıkça görülmektedir. Bu itibariyle Okuduğumuz ayet kerimeler günümüze gündemimize ışık tutacak mahiyettedir zannediyorum. Bu gibi durumlarda Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri kaddesi sallallahu bu ayet kerimeleri çok okurlardı. Bunlardan çok vaz ederlerdi. Biz de onun sünnetine itibar ederek bu ayet kelimelere kerimelere mana verdikten sonra efendim, yurt içinden yurt dışından şehitlerimizin, asker şehitlerimizin ruhlerine hediye olarak okunan, gönderilen Fatih şerifler, yaz-ı şerifler, Kelime-i Tevhid hatimleri, Kur'an hatimleri vs. evra Evrad Tezgâr'ın ediyeleri yapılacaktır. inşallah sizlerin de aminleri eşliğinde Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın kabulüne sunulacaktır. Şimdi dinleyelim. Rabbimiz bize hitap ediyor. Estağfirullah. Ya'yü vellezine amin ve iman etmiş olan kullar. Ve olan kimseler, ben size sesleniyorum, beni bıraktınız, nereye gidiyorsunuz? Her aradığınız benim yanımdadır. Siz beni bırakıp nereden ne arıyorsunuz? <gülüyor> Kafirlerin yanında izzet, ululuk, şeref mi arıyorlar? Bilsinler izzet, ululuğun tamamı Allah'a aittir. Şimdi, işte Amerika ile dost olalım, İsrail ile dost olalım, ABD, AB derken bakın vaziyete, bakın rezanete, bakın felakete arkadan hançerleniyoruz. Bu dost görünen Yahudi Hristiyan İttifakı, arkadan bunlara, bu teröristlere silah veriyor, destek oluyor, eğitim veriyor. Bunlar senelerce Yunanistan'da eğitilmediler mi? Ondan sonra görüyorsunuz şu Belçika'nın durumunu değil mi? Orada efendim şehitler ölmez vatan bölünmez diyen gençleri nasıl alıyor Belçika polisi Avrupa Birliği'nin merkezi başkenti geçinen yerde Jobluyor, efendim onları hasta edecek derecede yataktan kalkamayacak derecede çocukların üzerine çıkıyorlar bellerine basıyorlar efendim neymiş sen niye şehitler ölmez vatan bölünmez ya bu ne var bunda bu suç mu ya bayrağımızı yırtıyorlar efendim neymiş Burada Türk bayrağı geçmezmiş. Bu ne demek ya? Adam çuktur. Bir Türk'ün bayrağı kendisine her yerde efendim yarar. Kendisi hakkında her yerde geçerlidir. Seni benim bayrağımı hakaret etme. Ne hakkım var? Şu Belçika'da yaşanan olayları izlediniz sanırım. E şimdi Mevla buyuruyor. Siz kafirlerin kapılarında izzet ararken, ululuk ararken, medeniyet ararken bu vahşilerin, bu yamyamların, bu yabanilerin. Dünya kırıp geçilmiş adam bunlar ya. Bütün efendim katliamların sahibi bunlar. E, efendim. Soykırımların sahibi bunlar. Kızılderililere soykırım yaptılar Amerikalılar, İngilizler. Hindistan'da soykırım yaptılar, Afrika'da soykırım yaptılar. Neler yaptı bunlar ya? Milleti köle diye sattılar bunlar. Para için efendim, altın için, maden için, petrol için. Her şeyi Göz alırlar bunlar. Dini yok, imanı yok adamın ya. Domuzdan post olmaz, gavurdan dost olmaz. Sana bu bu kadar okundu ya. Sen hala onun yılbaşısını kutla, onun modasına uy, onun, onu izle, onu gözle. O da sana böyle yapsın. Olacak iş mi? Bak, ey iman etmiş kullar. Siz Allah'a, Peygamber'e, kitaba, ahirete iman etmişsiniz. Şimdi siz iman etmeyenlerle niye dostluk kuruyorsunuz? Onları niye dinliyorsunuz? Onlar sizin kârınızı istemez, iyiliğinizi istemez. Ben sizi kendime çağırıyorum, Kur'an'ıma davet ediyorum, ayetime, dinime çağırıyorum. Eyvah tembiktir, uyarıdır. Bak uyuyan adam evi yansı anlamaz. Bir uyutuluyoruz, uyuşturuluyoruz. Dizilerle, filmlerle, maçlarla, kaçlarla uyutuluyoruz, uyuşturuluyoruz. Orada o kadar. Şehidimiz, ana ocağına ateş düşüyor, şehitlerimiz geliyor, millet kan ağlıyor. Efendim bu taraftan filmler, programlar millet köpek atıyor. Bu olacak iş midir ya? Ondan sonra bu haberler şehit haberleri yasaklanmış. Niye yasaklansın? Niye gösterilmesin? Niye gösterilmesin? Milletin morali bozulmasın. Niye morali bozulmasın? Bozulsun. El-Mücün El ve kelcesi dil vahit, buyurdu inananlar tek vücut gibidir. Bir uzvu sıtmaya tutulan hastalananın vücudun diğer uzuvları da uykusuz kalır. Onlar da sıtmaya tutulur. Feydesceği amin ulgun Cedaleu şairul cesedi bizsehr ve humma Şimdi bacağı ağrıyanın başına uyku girer mi? Başı ağrıyanın bacağına yukarı girer mi? Bir uzvu şikayetlenenin, arızalananın, değil mi? Bir kulak ağrısı adam uyutmuyor, bir diş ağrısı adam uyutmuyor. Ne ağrılar var? Bir karın ağrısı adam uyutmuyor. Bir uzvu şikayetlenenin diyor, vücudunun diğer bölgeleri, uzuvları da e seni ağrıyorsa ağrı canım, ben keyfime bakacağım, ben yatıp uyuyacağım. Diyebilir mi? Nasıl onun çektiği sıtmaya Efendim sarsıntıya diğer uzuğu da iştirak ediyor. Nasıl bir uzvun ağrıcısından dolayı uykusuz kalmasına diğer bütün bedeni iştirak ediyor o da uykusuz kalıyorsa müminler tek seset gibidir. Bu nasıl olacak? 12 şehit, Geç, dün yine evvelki gün şehit, devamlı şehit veriliyor ya. E bu kadar insan üzülüyor, bu kadar insanın arkabası yakını, e bütün milletin evladı bunlar. Senin benim çocuğum da olabilir. O zaman senin benim çocuğumdan ne farkı var? Bu yavrularımızın. Bunlar Allah için, din için, vatan için, bayrak için, kutsallarımız için orada şehit oluyorlar. Sınır muhafazasında ne büyük ibadet, ne büyük fazilet. İçerisinde şehadet şerefine erişiyorlar. E şimdi onların acısını nasıl hepimiz hissetmeyeceğiz? Nasıl onların evi uykusuz kalırken, ağlarken Bizim evde biz uyuyacağız, güleceğiz. Bu imandan mıdır? Bu Müslümanlık mıdır? Ondan sonra nedir bu eğlence programları kırıla gidiyor ya? İnsan da biraz ar olur, haya olur. Hayam ne iman Utanmak imandandır ya. İnsan komşusu ağlarken güler mi ya? Komşusu açken çok yatar mı? E şimdi bu kadar bu memleket bir bütün halinde. Bu kadar evler, ocaklar, kan ağlarken. Sen efendim nasıl be? böyle... Arsız, e, hayasız programları seyredeceksin, edeceksin, fuzuli fuzuli işler. Arada da bir efendim şehitlerin ruhuna göre işte biz de şehitleri anıyoruz manıyoruz, laflarını da ediyorlar. Ondan sonra da efendim vur patlasın, çal oynasın, kimle alay ediyorsunuz, kimden dalga geçiyorsunuz, bu millet bunu yer mi yutar mı, bu, bu millet saf mı ya? Ne yapmak istiyorsunuz? Bak uyutuluyoruz, uyuşturuluyoruz. Kimin filmlere tutulmuş, kimi dizilere tutulmuş, kimi maça tutulmuş, herkes bir hobilere tutulmuş. Kimi bilgisayar başına kalkmıyor, kimi internet, gençlerimiz böyle perişan edilmiş. Ne olacak? Bu kadar insanın şehadeti hissedilmesin, fark edilmesin, ne olursa olsun, bana bir şey olmasın da kime ne olursa olsun, ne me lazımcılık? İslam'da var mı bu ya? İslam şuuru verilmesi lazım bu millete, iman şuuru verilmesi lazım. Bu şuur verilmedikten sonra bu tepkiyi, bu etkiyi bekleyemesin, bu tesirlenmeyi gözleyemesin. Çünkü yok bir şey. Altyapı yok. Bu imandan gelir. Gavura itaat etmemek, kafire bel bağlamamak, kafire res çekebilmek, düşmana boyun eğmemek imandan gelir. İnsan ahirete inanacak, öldükten sonra inanacak, şehitlerin derecesine inanacak. Bu derecelere inandığı zaman, üstü onun önünde duramazsın. Ondan dolayı, Mevla uyarıyor, bak uyumayın. Pes uyan duruyorum. Evin yananın uykuda olduğu zaman haberi olmaz. Ancak uyanırsa yangını görürse dumandan etkilenirse kaçar, canını zor kurtarır ya kurtarır ya kurtaramaz. Ama uykudaysa uykuda yanar da haber olmaz, ölür haberi olmaz. olmaz. Ölüp de haber olmaz mı canım da delemek istiyorum. Yani kendi kurtaramaz demek istiyorum. Onun için uyanık adam tam uzaktaki dumanı görüyor. Uyanık adam yanındaki dumanı görmüyor. Mevla buyuruyor. Bu gaflet uykusundan uyanın. Inanmış kullar, Siz Allah ahirete inanmışsınız. Ben sizin imanınıza şahitlik ediyorum. Ben sizin dostunuzum. Yarınızım, yardımcınızım. Sizi Müslüman memleketine yarattım. Müslüman ana babalardan yarattım. Bak bu kadar dünyanın gavuru sizi işgal etmeye, istila etmeye saldırdıklarında İstiklal Savaşı'ndaki o gazilerle, şehitlerle ne yaptım? size İslam vatanını yeniden kurtardım teslim ettim şimdi yine gaflete düştünüz İstiklal savaşının ne uğurda ne niyetlerle ne zorluklar ne şartlar altında verildiğini unuttunuz rahatlık keyif battı size ya bir şeyler elde ettiniz modern aletlerden istifade ettiniz Teknolojinin nimetlerinden istifade ettiniz. Şimdi tuzum kuru tıkırım yerinde tüzenin bozulmasın. Var mı öyle şey? Sen böyle yaparsan kafir durmuyor. Oradan kışkırtıyor eşkiyayı, teröristi bilmem neyi. Ne dertleri var kendileri de anlamış değil. Ne uğurda e, efendim çarpışıyorlar, savaşıyorlar. Şeytan uğrunda. <gülüyor> İman edenler Allah yolunda cihad ediyorlar. İşte bizim Müslüman Türk ordusu Allah yolunda. Şu vatanda ezanlar okunuyor. Bu kadar namazlar kılınıyor. Bu kadar Kur'an kurslarında Kur'an öğretiliyor. Herkes namusunu muhafaza ediyor. Örtünüyor, kapanıyor. İslam yaşanıyor. Bu asker de, bu polis de ne yapıyor? Bunların huzurunu, güvenini herkesin sağlamak üzere efendim, savaşıyor. Aksi takdirde namus mu kalır? Bak Irak'ta ne oldu? İşgalciler ne yaptı milletin namusuna tecavüz ettiler? Milletin gözü önünde, çoluğun çocuğun gözü önünde kocasının gözü önünde ne gavurluk yaptılar Amerikan gavurundan ne insaf bekliyorsun kafirler de şeytan yolunda savaşıyorlar Ermenilere hizmet etmek için Büyük İsrail projesine, Büyük Ortadoğu projesine Yahudi'ye hizmet etmek için çoğunun cesedini de bulamıyorsun Türk askeri geberdiyor onları hemen alıyorlar leşlerinde götürüyorlar Birkaç tane yakalanan da baktlar, sünnetsiz kabuklu çıktı. Ne arar bunlar da dinimle? Takatilüvli ya şeytan, mevlabulu. Şeytanın dostlarıyla savaşın. Bunlar şeytan dostlarıdır ya, rahmanın düşmanlarıdır bunlar ya. Filiz gibi delikanlara, Müslüman çocuklara, askerlere. Ne sen efendim? Mayın kuruyorsun, tuzak kuruyorsun, saldırıyorsun, bilmem kurşun atıyorsun sen ya. Şeytanla birleşiyorsun. Şeytanın taraftarlarıyla birleşiyorsun. Ya. Şeytanın hilesi zayıf olmuştur. İnşallah tutmayacak. Tutmayacak ama e biz de Rabbimizin sözünü tutalım da bu hile tutmasın. Nereden geldi bu bela? Bu kaynağını bulmadan tedavi olur mu? Derdini teşhis etmeden ilacı olur mu? Bak mevlana buyurur. Kendine kitap verilmiş olan Yahudilerden ve Hristiyanlardan öyle fırkalar vardır ki, öyle gruplar vardır ki onların işi baş, işleri efendim masa başında oturmak. yüz yıl sonra efendim haritalar şöyle değişecek, 200 yıl sonra böyle değişecek, büyük islah şöyle kurulacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Şu, şu vatan bölünecek, Irak üçe bölünecek, Türkiye şöyle olacak, şurası böyle olacak. Bunlar böyle adamlar ya. Haritaları da Amerika'da, kenel kurmayların da Amerikanın haritaları gösteriliyor. Türkiye'nin bile, efendim Urfa'sına kadar haritaları bölmüşler. Bunlar görünüyor, gösteriliyor haberlerde ya. Ta bunun ne dostluğunu arıyorsun sen? Efendim bir dinleyin bakayım ne diyor ya, neyi dinliyorsun? Düşman sözü dinleyen iflah etmez. Mümin bir delikten iki kere ısırılmaz. Bu kaçıncı defa aynı delikten ısırılıyoruz ya. Bu gavurların bize yaptığı yetmedi mi? Siz Yahudi Hristiyanlara uyarsanız, onları dinlerseniz, siz silah yapmayın biz size veririz, siz uçak yapmayın biz size veririz, siz şunu yapmayın, siz petrol aramayın, siz altın çıkarmayın, siz şunu yapmayın, siz bunu yapmayın. gelişmeyin, ilerlemeyin, Şöyle olmayın, böyle olmayın. E bu nedir ya? Biz özgür değil miyiz? Biz hür müstafil değil miyiz ya? Bir mahalle kadar hükmümüz yok. Bu nedir? Eğer siz onların sözlerini dinlerseniz, ya onlar sizi şarkılarla, türkülerle, filmlerle, oyunlarla, eğlencelerle, namazdan geri koyarlar, oruçtan geri koyarlar, zikirden geri koyarlar, Allah'ı hatırlamaktan geri koyarlar, bu sefer kendi karını da düşünemezsin. Allah'ını zikretmeyene Allah kendi kendini unutturur. Yerilediğine amelül iman etmiş kullar. Sakın Allah unutanlar gibi olmayın. Allah onlara kendilerini unutturdu. İnsan kendi karını unutur. Ya? O zaman zararına imza atar, karından kaçar, belayı bulur. Onlara bayet. Kur'an niçin indi? Mezarlıkta okunsun diye mi indi? Mezarlıkta da okunsa sevabı faydası ulaşır ama e, bize indi işte baksana bu günümüze aydınlık getiriyor. Bunlara itaat ederseniz, bunları dinlerseniz bunlar size e, şarkı, türkü, oyun, film, maç, nenni bilmem ne öbür taraftan vatanınızı böldürmeye gücünüzü zayıflatmaya birliğinizi, dilliğinizi bozmaya ne planlar kurarlar? Yorudduğum bade imanikum kafiriyin. Daha da kötüsü, sizi imanınızdan sonra kafirler haline çevirirler, dinden çıkarırlar, gavur ederler. Misyonerlik bir yandan durmuyor. Faaliyet, faaliyet, faaliyet. Yok efendim Trabzon tarafı Pontus olacak, yok şu taraf şöyle olacak, bu taraf böyle olacak. Adamlar Malatya'sından tut, Elazığ'ından her tarafında bakıyorsun misyoner faaliyetleri bilmem nereye. Ya e bunlar dinlenilmiş, de, özgürlük var bilmem ne var, onlar da istediğini yapsın. E yapsın bakalım ondan sonra ne yapacaklar? ...bunlar ajanlık yapıyor... ...bunlar casusluk yapıyor... ...halkın nabzunu yokluyor... ...bunlar bu teröristlere, bunları destekleyen güçlere... ...bu misyoner faaliyetleri destek sağlıyor... ...ondan sonra kapıyı açacaklar... bu gir içeri... ...Türk milleti İslam'la... ...birlikte... ...kaç kıtaya hakim olmuş... ...çağlar açmış, çağlar kapatmış... ...aziz bir millettir... ...bu izzet İslam'dan geliyor... Çünkü Kur'an'da innel vel izzetü, Mevla buyuruyor, felillahil izzetü veli rasulihi velil müminin. Ululuk, izzet, şeref. Başta Allah'ın hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Sonra peygamberin hakkıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bütün din ve kutsalların bize ulaşmasında elçi odur. Sonra inananlarındır diyor. İşte bu müminlik vasıfı, elhamdülillah Türk milleti İslam'a savaşla girmemiştir. İslam'ı kendileri beğenmiştir, benimsemiştir, tercih etmiştir. Ve böylece İslam ile şereflendikten sonra çok büyük fütühatlar kazanmışlardır. Böyle kıymetli bir millet ya. Tabii ki bunları bu milleti dininden, e, diyanetinden, ibadetinden, taatinden soyutlamak, soğutmak istiyorlar. Çünkü ancak o zaman yurtlarını işgal edebilirler. Bunlar Müslüman kaldıkça bunlar... Vatanı bir toprağını bir karış toprağını satmaz. Canını vermeden, şehit olmadan da çiğnetmez. Bunu biliyorlar. Onun için bunları dinden imandan uzaklaştıralım, soğutalım, soğutalım. Ondan sonra aa, sen de bendensin, ben de senderim. Hep birbirimizdeniz. Kardeşiz, özgürlük, diyalog, miyalog derken ya, e, Hristiyan, Yahudi, papaz, haham, hoca hepsi bir bilmemle bırakın bu zırvaları, bu safsadaları. ...memleketi perişan edeceksiniz. Dinlemeyin bu kafirleri ya. Sizi de imanınızdan sonra kafirlere çevirirler. Mevla buyuruyor... ...bu hatin iniş sebebi ne? İniş sebebini anlamadın hati anlayamazsın. İniş sebebi... ...Medine-i Münevvere'ye... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşriflerinden önce... ...Medine halkı evs ve hazret olmak üzere... ...iki kabileden müteşekkildi. Bunların arasında 120 yirmi seneye uzanan... ...kan davaları, namus davaları var idi. Ama İslam'ın gelmesiyle bunlar... Ne oldular? Kardeş oldular. Ve birbirleriyle kaynaştılar. Bütün aralarındaki davaları, kasımlıkları, husumetleri bir tarafa koydular. İslam kardeşliğiyle kardeş oldular. Bu kardeşlik neticesi bir yerde oturmuşlarken... Evs ve Hazreti kavileri, ileri gelenleri bir yerde muhabbet ederlerken... Onların bu sevgisine ve birbiriyle kaynaşmasına e, hiç dayanamayan ve bunu hazmedemeyen... Şasibdi Kays isimli yaşlı bir Yahudi onların yandan geçerken... Onları kışkırtmaya, fitnelendirmeye e, cesaret edemediği. Fakat bir genç buldu ileride. O gence dedi ki ben sana şu kadar para vereyim. Şu şiirleri kalk şunların arasına git bir kere oku. Başka bir şey istemiyorum. O şiirlerde neydi? Seneler, yıllar evvel Eus-i Hazret kabilelerinin birbirle savaşmaları neticesinde biri kazanmış, biri yenilmiş. Kazanan tarafın lehne şiirler, kaybeden tarafın aleyne şiirler. Araplar da şiir edebiyat çok zirvede olduğu için... Bu şiirler tabi eski günleri hatırlatıyor. Galip tarafın tabi koltuklarını kabartıyor. Mağlup tarafın efendim ırzına haysiyetini, şerefini rencide ediyor. Bu itibarla bu çocuk geldi bu şiirleri hiç yüzümsüz yere, fuzuli yere sebebi yokken okudu. Fakat o adamlar da sus gitme ne okuyorsun bunları eskide mazide kalmış şeyler demediler. Yeni Müslüman olmuştular. O arada biraz aldanma oldu, gaflet oldu. Neticede efendim birbirlerine ya bak biz o zaman galip biz mağlup biz haklıydık siz haksızdınız siz zalim zulüm yaptınız bize biz şöyle olduk siz böyle yaptınız falan derken aa birbirleriyle kardeş kardeşi kaynaşan adamlar birden kavgaya kalkıştılar. O kadar kavga ilerledi ki es silah silah silah davranın diyemeye başladılar. Hiç savaş çıkacak Medine'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabeleri arasında Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber ulaştı. Daha Resulullah'a bu haber ulaşmadan Cebrail aleyhisselam ulaştı. Ve bu ayet indirdi. Ey iman edenler, kafirlerden bir gruba uyarsanız, işte nedir? O şiiri dinlediniz. Niye o şiirleri dinlediniz? Dinledin mi ne oldunuz? Etkilendiniz. Etkilenince ne oldu? Birbirlerinize karşı kim ve nefretleriniz tazelendi, gelişti. Bunun üzerine ne yaptınız? Birbirinize daldınız. E şimdi bunun neticesi nereye gider? İmansızlığa gider. E bu yakışır mı size? Demek ki kafirin sözünü dinlemeyeceksin. Bir şiirini, şarkısını bilmem bile dinlemekten insanlar ne kadar zarar görüyor. İşte böyle fitneci, neşriyatı, tahrikçi yayınları, ırkçı yayınları ondan sonra. Milletimizin, Müslüman Türk milletinin Arasında nifak tohumu, saçmak isteyenlerin yayınları, bunların işte programları, filmleri, bilmem neler, bunlar hepsi bela. Bunlar ne yapıyor? E, zamanla bir kültür emperyalizmi oluşturuyor ve yeni yetişen nesil, efendim, bu duygulardan yoksun ve mahrum olarak Allah muhafaza buyursun. Yani vatan sevgisi ne demek? vatan ile iman, vatan sevgisi imandandır. Bayrak sevgisi ne demek? Efendim... Ezan sevgisi ne demek? Asker polis sevgisi ne demek? Öyle ya... Sen bunları yüzümsüz gösterirsen... Fuzulü gösterirsen... Hatta düşman gibi gösterirsen... Bu gibi yayınlar yapılırsa bilmem ne... Ne olacak? İnsanlar... Kutsallarını kaybedecekler... Ondan sonra duygularını yitirecekler... Ondan sonra kim gelmiş kim gitmiş... Bana ne... Başınızdan aşağı Allah'ın ayetleri Kur'an okunuyor. İçinizde de Muhammed Mustafa gibi sallallahu teala aleyhi ve sellem en büyük peygamber bulunuyor. Size yakışır mı? Siz nasıl inkar edersiniz diyor. Halbuki sahabe kafir olmadı. Orada bir şey de inkar etmediler. Helal haram demediler, haram helal demediler. Bir kavga çıkış çıkardılar. Ama Mevla bunu kafirlik sayıyor. Neden? Çünkü iç savaş, Müslümanların birbirini vurması... Birbirine silah çekmesi bu çok büyük bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bize silah doğrultan bizden değildir. Bize demiri süngü, kılıcı mızrağı çeviren bizden değildir. Sen nasıl bu vatanın, bu milletin askerine, polisine silah çekiyorsun ya? Bu olacak iş midir? Tabii bu kafirlikle sonuçlanır. İşte iç kargaşalar, iç savaşlar bu fitneler bunlar insanı dinden imandan eder. Zaten dünya elinden gider ahireti de kaybettin kafir olarak öldüğün zaman ebedi cehennemden yanmak hiç çıkmamak üzere. Kim dayanabilir o ateşe ya? Niye bunu gücü alıyorsun ya? Ne istiyorsun da bulamıyorsun? Ne arıyorsun da bulamıyorsun ya bu memlekette? Türk-Kürt ayrımı ben hiç görmedim ya bu yaşa geldim. Şey. Kürt'ünden de İçişleri Bakanı oldu, Başbakanı oldu, Cumhurbaşkanı oldu. Şu şu şu kökendendir bu. Bu kökendendir. Şu Lazdır, şu Çerkezdir, şu Gürttür. Hiç böyle bir şey olmadı ya. Herkes yiyor, içiyor, kazanıyor, gülüyor... Efendim, Güneydoğu'nun köyleri marumiyetmiş. Efecim Karadeniz'in öyle köyleri var daha mahrumiyet canım. Ne yapalım şimdi? Sabredeceğiz ya. Allah Allah. Nerede uydurduğunuz bunu... Çalışacaksın, gayret edeceksin. Hiç e, efendim eşkıyalık yapılır mı ya? Teröristlere katılır mı? Teröristlere uyulur mu? Bunlar ermeni işmede diyor, Yahudiye işmede diyor bunlar. Niye anlamıyorsun? Uyudun bir süreye gidiyorsun. Bu hangi sürüdür? Niye bakmıyorsun? Otlağa mı gidiyor, mezbaha'ya mı gidiyor? Boğazlanacaksın haberin yok senin. Hiç teröre fırsat verilir mi, malzeme verilir mi ya? Eşkıyalığa ne lüzum var? Memlekette hürriyet var, emniyet var. Bunu bozmak isteyenin dinden imandan ne alakası var? Kura aramızda duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle ayrıldı ama ruhaniyetiyle aramızda bulunuyor. Hadis-i şerifleri aramızda duruyor. El ulema ve bir alimler peygamberlerin varışlaridir, vekilleridir. Onlar aramızda bulunuyor. Onlar bize hakikatleri beyan ediyor. Biz laf dinleyelim. وَمَنْ يَعْتَصُمْ billahi فَقَدُوا يُلّٰى سُرَاتِ kim Allah'a sarılır, Kur'an'a sarılır, Allah'ın gösterdiği yol birlik, beraberlik yoludur. İşte o dost doğru yola iletilmiştir ki sonu cennete çıkar. İki günlük dünya öyle de öyleceğiz, böyle de öyleceğiz. Gidiyoruz ahirete her gün yüz, binlerce insan üzerine toprak örtülüyor ya. Neyi paylaşamıyoruz, neyi bölüşemiyoruz, neyin üzerinde kavga ediyoruz ya. Şu cennet gibi vatanda ahiretimizi kazanalım. Dünya vatanımız da cennet olsun, de cennet olsun. Namazımızı kılan ibadetimizi yapalım canım. Allah kimini zengin eder, kimini fakir eder, birini biriyle imtihan eder. Bu şimdi, bu Allah'ın kaderidir. Güneydoğu'dan öyle vatandaşlarımız var ki, e, efendim, o kadar zengindirler ki, Allah çok versin, Allah hayırlısını versin, helalından versin, Allah'ın bağrı Adam Karadeniz'de olur, Anadolu'lu olur, Ege'li olur, Trakyalı olur, fakir olur, öbürü güneyde olur, zengin olur. Burada bunlar da ayrım yok. Bu Allah'ın kazasıdır, kaderidir. Ya buradan biri zengin olur, oradan biri fakir olur. Bunlar olur ya. Bunda ne alakası var? Bu devletin bunda bir kastı mı var canım? Suy kastı mı var? Yok. Bu kadar fabrikalar açıldı oralarda da. Bu kadar ev yatırımlar yapıldı. Çenelerdir. Bunlar hep takip ediliyor, izleniliyor. Gayret edilecek, çalışılacak. Ama bir takım akılsızlar kalkıp da Ermeni'nin, Yahudi'nin projesine alet olursa, Türk milleti ne yapsın buna? Ne yapacağını biliyor. Ya eyöllezine amenu ittekullâ hakka tükâti Ey iman etmiş kullar! Allah'tan hakkıyla sakının! Nasıl sakınılması gerekiyor? Söyle sakının! Ve lâ temutunne illâ Ancak müslüman olarak ölün! Benim huzuruma İslam'dan başka bir dinle gelmeyin! Yakarım çıranızı! Ebedi cehennemde yakarım sizi! Ben size İslam'ı gönderdim! Niye İslam'dan ayrılıyorsunuz ya? E cemaattan ayrılan nedir? Şu milletin evlatlarından ayrılan nereye ayrılıyor? Nereye ayrılıyor? Burada bu millet... İslam üzere elhamdülillah yaşayan bir toplum var. Niye ayrılıyorsun bundan? Ve'tesumû bihevlillâh cemî'â. Allah'ın ipi Hazreti Kur'an'dır. O ipe hep birlikte sarılın. Sırsıkı sarılın. Çukura düştünüz. Kuyuya düştünüz. Sizi çıkartmak için Allah-u Teala... İpin Kur'an indirdi. El Kur'an hemlül Allah sağlam ip, esnemez ip, kopmaz ip. Özdikrul Hakim, hikmetlerle dolu ört. Sılaatul ustakim, dost doğru yol, doğru cennete çıkar. Bu ayetleri bunun okunsun diye amel edilsin diye indirildi ya. Buna sarılın, sarılın demek al Kur'anı sarıl başına, e, baş, on sonra başına koy. Tamam, onu da yapacaksın. O da hürmettendir ama bu yeterli olmaz. Ya ne buyuruyor? Ne emrediyor tutacaksın ne yasak ediyor sakınacaksın Sen kafirlerden gelen esintilere ne kapılıyorsun ABD'miş AB'miş onların propagandalarına ne kanıyorsun Sen onların modalarına ne uyuyorsun Ökücün altında buzak arıyorsun Gizetsiz şerefsiz adamların izinde şeref haysiyet mi arıyorsun Bilmiyor musun gizet şeref Allah'ın kabusundadır Allah da vatanı müdafayla emretmiştir sen niye bayıbı tutmuyorsun? Sen bunu tutacaksın. Sen buna bak. La teferrakû. Kur'an'dan da ayrılmayın. Dininizden de ayrılmayın. Birbirinizden de ayrılmayın. Men ferraka feleyse binna. Kim bölücülük yapar, kim ayrımcılık yapar, kim ırkçılık yapar, o bizden değildir buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu Türk kimliği adı altında bir ulus teşekkül etmiştir. Bu Türk kimliği adı altında da Türkiye... Devleti kurulmuş, bu devletin vatandaşları olarak farklı ırklardan insanlar gelebilir ama bu farklılıklar bizi birbirimizden ayırmamalıdır. Bir farklılık nedeniyle efendim bu milletin istiklal savaşı vererek kurdukları şu devlete karşı efendim savaşmaya kalkarsan bölücülük yapıyorsun demektir. Bölücülük yapan bizden değildir. Allah'ın nimetini hatırlatsanıza. ...Evste Hazret kabilesine hatırlatmada bulunuyor... ...İz küntü mü adâen fe ellefe bi nimeti ihvâne... ...siz birbirinize düşman idiniz... 120 yirmi seneye varan... E, ...kan davaları gütmekteydiniz... ...sonra Allah kalplerinizin arasını birleştirdi... ...Allah'ın nimetiyle kardeş oldunuz... ...bak Çanakkale'ye gidiyoruz ben de ziyaret ettim... ...orada Güneydoğu kökenli... ...nice vatandaşlarımız var... ...Halep'ten beri var... ...Arap vatandaşımız var... Kürt kökenli vatandaşımız var, çerkes kökenli vatandaşımız var, Laz kökenli vatandaşımız var. Hepsi Çanakkale'de Allah için, din için, vatan için, bayrak için yedi düvelle savaştılar. Dünyanın yavruna meydan okudular, hepsini püskürttüler ya, boğaza gömdüler ya. Allah sizi kardeş etti, kalplerinizi arasını birleştirdi, kardeş oldunuz. Şimdi nedir bir iki fitne çıkmış efendim? Bunlara kulak veriyorsunuz, bu propagandalara uyarak bölücülük yapıyorsunuz, bölücülük yapanlara kulak veriyorsunuz. Beküncumale mina. Siz ateş çukurunun cehennem kuyusunun ağzında dolaşıyordunuz. İslam'dan evvel, Kur'an'dan evvel düşseydiniz cehennemin dibini boylamıştınız. Allah sizi İslam ipiyle çekti, çıkardı kuyudan. sizi çukurun ağzından selamete erdirdi. Fenkadeküm mina. Kurtaran Allah. Kelihel İşte Allah ayetlerini böyle açıklıyor. Ola ki hidayete eresiniz. Onuncu velte günümün bil ve bir cemaat yetiştirin hayra davet etsinler dine davet etsinler birliğe beraberliğe davet etsinler iyiliğe emretsinler. Allah'ın ipine sarılmayı Kur'an'a sarılmayı birliği bütünlüğü beraberliği Ünül emre itaatı emretsinler. Kötülükten ne yetsinler? Bölücülükten, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, teröristlikten, canlı bomba olmaktan, kendini patlatmaktan, intihar etmekten, adam öldürmekten, emniyet güçlerine, askerlere, polise silah çekmekten. Bunlar en büyük haramlar. Bunlardan insanları alıkoyacak, ayet okuyacak, hadis okuyacak, makduvalı okumayacak. Adam bir makama gelmiş, din adına, diyanet adına yetkili olmuş, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Bir ayet yok, bir hadis yok yahu. Ya bu millet seni böyle dinlemez ki sen bir üniversitenin üyesi gibi, profesör gibi, doçent gibi konuşup konuşup duruyorsun. Bu millete tesir eden Allah kelamdır. Ayettir, hadistir. Ayet okuyacaksın, hadis okuyacaksın, milleti tenvir edeceksin, aydınlatacaksın. E sen de efendim başkası gibi konuşursan bu din adına konuşan kalmaz ki o zaman yetkili adam e din adına konuşmuyor. E din adına konuşan gal galer Resulullah. Allah şöyle buyurdu, peygamber böyle buyurdu diye ayet, hadis okuyarak konuşursa bu milleti etkiler. Din adına konuşan adam, efendim böyle edebiyat yapayım diye laf gevelerse, ayetsiz, hadisiz hiç tesir olmaz. E bu kadar ayet hadis var adam öldürmenin aramlığı hakkında, terörünün kötülüğü hakkında, Allah peygambere harp ilan edenler, yeryüzünde fesat çıkaranların cezaları hakkında, maide suresinde. Bunlar, benim vaktim yetmez. O zaman bu ilim ehli cemaat yetiştirilsin, yetişmiş olanlara sahip çıkılsın, bunlara düşmanlık edilmesin. Ne var? Dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Askere dua eden kim? Polise dua eden kim? Gece sabahları kadar dua eden kim? Milleti bu hususta doğruya ulaştıran kim? Bu dostları düşman ederseniz, düşmanları dost ederseniz, Allah'ın kavrunu dost bilirseniz, hacıları, hocaları, mürteci, irtici, sahibi, yobaz diye ilan ederseniz, kopukluk olur, kopukluk. Birliğimiz bozulur, dirliğimiz bozulur. Yapmayalım, bak Allah'ım ne diyor. Böyle cemaatler yetiştirin. Dine davet etsin. Nasıl davet edecek? Kaste okuyarak, roman okuyarak dine davet edilmez ki. Ayetten hadisten haberi olacak. Tefsir, hadis, fıkıh akayet, tasavvuf bile adam. Yoksa ne okuyacak? İyiliği emredecek. Kötülükten ne edecek? Maruf nedir? Aklın, dinin kabul ettiği şeyler. Münker nedir? Aklın, dinin reddettiği şeyler. Bunlar kısımları var. Her gün gündeme göre konu yapacak. Bugün günden terörse bununla ilgili konu çıkaracak. Ancak böyle bir hoca cemaati yetişir ve bunları dinleyen cemaat Bunların peşinde gider. Bunlar ancak felaha erer. Onun için dikkat edelim. Yanlış tarifelerle doğruyu bulamayız. Yanlış tedavilerle sıhhat bulamayız. Pansuman tedavileriyle bu iş olmaz. Köklü çözüm istiyorsak iki de bir terör hortlamasın. iki de bir eşkıyalık olmasın. iki de bir efendim savaş çıkmasın. Kavga gürültü çıkmasın. Türkiye hiç savaşa sürüklenmesin. Dış savaşlardan uzak dursun. Vatanının güvenliği içerisinde İslam'ı yaşasın. Bunu istiyorsanız Yetkililer olsun, yetkisizler olsun, hepimiz vatanın sahabiyiz, hepimiz yetkiliyiz kendimize göre. Herkes bu ayetlerin beyanına uysun, bu vaazları, bu nasihatleri duysun, birbirine duyursun. Hak için konuşanlar bellidir, fitne yapmayanlar bellidir, fesat çıkartanlar bellidir. Artık hak batıldan belirmiştir, ayrılmıştır, seçilmiştir, dost düşman belirmiştir. Bak zor zamanda, kim dua diyor askere polise? Ya bak bu kadar insanlar, fatihalar okudular. Radyomuz bu işe ön ayak oldu. Şu anda ben geldiğimde hala email mail e dolmuş ortalık. En son rakam yani bana ulaşan tabi bu arada da epey zaman geçti. 10 milyon. Görüyor musun? 10 milyon. Efendim 27.649 adet fatiha Şerif ve binlerce Yasin Şerif, efendim yüzlerce. Halik Şerif ondan sonra binlerce kelimeyi davet Halik Şerifleri ülkemizin dört bir yanından ya ta Katar'dan Fransa'dan Avustralya'dan Tunus'tan Kanada'dan kelim burada e-mail'ler var bunların hiçbir hayali hesap değil. Öyle atmasyon, tutmasyon şeyler değil. Bak efendim hepsi burada e-mail'lerle geliyor. Amerika'dan ta ilk bu kampanyaya katılın diye Fatih bilmeyen adam Fatiha öğrenmiş, şehitlerin ruhuna Fatiha okuyayım diye. Şuur vereceksin millete ya. Ona Bingöl'den, Mardin'den, Diyarbakır'dan bak Doğu'dan, Güneydoğu'dan bütün şehirlerimizden tabi burada ayrım yapalım. Kürt kökenli vatandaşlarımız ekseriyetle teröre destek veren insanlar değillerdir. Dini bütün namazında, abdestinde hiç bu teröre sevmeyen insanlardır. Allah onları da biz Hepimizi birden helal Hepimiz aynı gemideyiz. Onun için bu Fatiha'lar, efendim okunmuş dualar bekleniyor. Bu arada bizler duaya başlayalım. inşallah rahman, sizlerde de diyerek Rabbimiz tebareke ve teala'nın rahmetine mazhar olalım. Bizler o şehitleri hediyelerle anarken Rabbimiz rahmetiyle hepimizi e, ansın fazlı keremiyle siz beni zikredin ki ben de siz zikledim sırrına mazhar eylesin amin subhan rabbiyal aliyil alahab elhamdülillahi ellezî hedenâ le hâzâ ve mâ kunnâ le nehtediye Allah Hamdan hedenallâh hamden tayyiben bâraken fî cezîlen cemîlen dâîmen bi dawâmi mulkillâh elâ hamle ve lâ kuvvete illâ billâh ve salâtü vesselâmü alâ seyyidinâ nebiyyinâ hâdînâ ilallâh يا عنا الله شفيعنا عند الله محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين في جوائلنا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا وافقنا الى الحق الى الطريق المستقيم ببركه ختمات القرآن العظيم وبحرمه من ارسلته رحمة للعالمين واغف عنا يا كريم واغف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينه ختمات القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة ختمات القرآن العظيم وشرفنا بشرافة ختمات القرآن العظيم وألبسنا بخليعة ختمات القرآن العظيم أدخلنا الجنة بشفاعة ختمات القرآن العظيم عافنا من كل بلاء الدنيا وعدا بالآخرة بحُرمة ختمات القرآن العظيم فرحم جميع محمد يا رحمن يا رحيم الله مدح القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مُنسى في القيامة شفيعا Al sırlat nuru, il al cennet rafika, min al اللهم اطهر قلوبنا واشتر عيوبنا واشف مرضانا وقض ديوننا وبيض وجوبنا ورفع درجاتنا وارحم آبانا واخر أماتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت شملا عدائنا وحفظ أهلنا وأنوالنا وبلادنا من جميع الافات والامراض والبلايا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم جعله لنا إماما منورا بهدا ورحمة الله مذكّرنا منه نسينا معلّمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوة جوائنا الليل والضراfa النهار فجعل الحجّة لنا يا رب العالمين الله منفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم فهدينا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم وصلّ الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين Selamün ve ya rahmin, ya rahmin, ya Ya Rabbi 10 milyonu aşkın adet okunmuş olan Fatiha-i Şerifleri, binlerce yasin Şerifleri, yüzlerce katmış Şerifleri ve binlerce Kelime-i tevhid Şeriflerini ve dinleyenlerimiz tarafından, dünyanın her tarafından yapılan bütün dualı zikir gayri fazlü keremle karin eyleyip Ha sulajun mesihübat evlenen bedaat kahin ateşin yol ucad, fiyeml aracad ve bir cümle amele Kur'an ervahine. Analarımızdan, babalarımızdan, ağabeya, ücidat, akriba-i teallukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, ithaldeğer bekadenlerin ervahine. Ve kafi el-i iman ervahine. Ve khassaten. Evvelsi gün rahmetini ısmarladığımız dört şehidimizin, ondan evvel rahmeti ayin ısmarladığımız on iki şehidimizin, ondan evvel rahmeti ayin ısmarladığımız Ya Rabbel Alemin binlerce, on binlerce, şehitlerimizin, gazilerimizin, ve İstiklal Savaşı e, şehitlerinin, gazilerinin, mücahitlerinin ve bu vatanın İslamlaşması ve bu vatanın muhafazası, bölünmemesi, bayrağın inmemesi, ezanın susmaması, namusların muhafazası niyetiyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Nasirin şehit düşmüş olan bütün şu hedea-i tayyibelerine er hediye eyledik şu anda. İhsan eyle ya Rabbi. Kabirlen nur eyle ya Rabbi. Bakamların cennet eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Onları bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ve ya hayran nasirin. Bu büyük mertebedir, bu şehitlik mertebesidir. Sen onları Bedir şehitlerine, Uhud şehitlerine komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi arkada bıraktıkları. Kederdiyle de ailelerine sabr cemil, ecr cezil ve amal-i salihantle. uzun ömürlerine sıyb eyle ya Rabbi alemin. Ve ya hayran ve ya hayran fatihin. Vatanımızı bölmek isteyen, bölücü terör örgütüne fırsat verme ya Rabbi. Umduklarını buldurma ya Rabbi. Korktuklarından kurtarma ya Rabbi. Dağları onlara mezar eyle ya Rabbi. Sen Fazl-ı ile onlara destek çıkan, silah veren, güç veren, bütün arkalarında ya Rabbi faaliyet gösteren, şer odaklarını da darmadağın eyle ya Rabbi. Tezriku temzik eyle ya Rabbi parça ile, ya Rabbi alemin ta arkalarında olan Ermeni güçlerinden İsrail Yahudi güçlerinden, Hristiyan birliklerinden onlara silah satanlardan cephane emin edenlerden, sıhhi malzeme temin edenlerden ya Rabbi alemin kimler bu teröre destek oluyorlarsa bu eşkıyaya yardım ediyorlarsa sen onları da ya Rabbi kahru perişan eyle ya Rabbi ya Rabbi alemin rüzgarı tersten estir ya Rabbi onların aleyhine çevir ya Rabbi hazlıkları kuyulara kendeni düşür ya Rabbi. Hilelerini başlanamak şu ya Rabbi. Müslüman Türk ordumuz her sağdan ben sorumuzla Ya Rabbi şu anda yaptıkları bütün operasyonları muvaffak ile başarılı ile. Operasyonlarda onları muvaffak ile ya Rabbel alemin o dağlarda ya Rabbi, o zor yerlerde, zor şartlarda onlara yardım eyle ya Rabbi. Sen meleklerinle teyit eyle ya Rabbi, dostlarınla destekle. Ya Rabbi isabetler nasip eyle, mayınlara başmalarından muhafaza eyle, tuzaklardan onları koru muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin sen fazl-ı ya Rabbel alemin. Yeni doğmuş bebeği korudukları gibi sen onları muhafaza eyle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Ya Rabbel Alemin, içeride görev yapan yine askerlerimiz, polislerimizle bu dualara ilhak eyle. Çünkü Ya Rab, canlı bomba patlatmak üzere, e, efendim şehir içlerinde de bunlar faaliyet gösteriyorlar. Her türlü minibüste, arabada, şurada, burada, arama sırasında her zaman e, bunlar e, emniyet güçlerinin karşısına çıkabiliyorlar, halkın içerisinde bulunabiliyorlar. Bunların şerlerini iptal eyle Ya Rabbi. Fazbu kereminle Ya Rabbel Alemin ve khayran nasirin. Her şey senin elinde. İnneke ala kulli kadir ve bi'l-ilmi'l-cadir. Kabul etmeyle aykısın ya Rabbi. Ecdadımızın çok büyük senin katında hürmeti kıymeti var. Ya Rabbi'l-âlemin ve ya khayr'en-nâsirin, ya khayr'el-fâtihîn. Ebu'l-Hasan'ı Kharkânlilerden, Şehnaksipetlerden, Ahmed Yesevi'lerden, ya Rabbi'l-âlemin ve ya khayr'en-nâsirin. Alparslanlardan beri gelen Fatih Sultanlar, Yavuz Sultanlar, Kanuni Sultanlar Onların Şeyhul İslamları, onların ve i onların hocaları, bu millet Ya İslam'a çok hizmet etti bin seneyi aşkın zamandır. Ya Rabbel Alemin bu millet İslam'a, Kur'an'a çok büyük hizmet ettiler, dünyaya senin dinini neşrettiler. Ecdadımızın çok büyük hürmeti var, sen ecdadımızın, ceddatımızın, kıymetli dedelerimizin, nenelerimizin, din için, vatan için çok büyük fedakarlıklar yapmış olan Osman gazilerinin, Orhan gazilerin ve Şair Ya Rabbi Üstiklal Savaşı gazilerinin ve şehitlerinin, Hürmetine fazlu kereminle ya Rabbi alemin ve ya hayrun nasirin. Bu vatanı kıyamet sabahına kadar İslam vatanı olarak bu millete, Türk milletine bağışla ya Rabbi. bölünmekten parçalanmaktan muhafaza ile ya Rabbi. Sen Kehf suresine buyuruyorsun ya Rabbi babalarının ile o iki yetim çocuğu korudun. Hızır aleyhisselamı gönderdin, duvarlarını tamir ettirdin. Küçük çocukların haberi bile yokken, Musa aleyhisselam bile bu, bu ilimden habersizken sen ya Rabbi... E, babalarının iyiliği hürmetine, çocukları muhafaza ettiğin gibi, e, biz ne kadar günahkarızsak sakta kusurluysak da sen kıymetli ecdatımızın hürmetine, bizleri sen muhafaza eyle kanlarımızı, canlarımızı, eşkıyaya haram eyle ya Rabbi. Ya ahirette de cehennem ateşine haram eyle ya Rabbi. Amin diyen dilleri, ne harcı eyle ya Rabbi. Hastalarımıza, şifa dertlerimize deva, borçlarımıza ödemek olarakları ihsan eyle bütün bu dualara dünyanın neresinden amin diyenler varsa hepsini, hepimizi her türlü saadetlere, dünya ahiret saadetlerine mazhar eyle, bütün şerlerden, afetlerden muhafaza eyle, ya çok yakında bu terör güçlerinin dağıldığı ve askerlerimizin muzafferiyetiyle ilgili hayırlı haberler, sevindirici haberler almak nasıl eyle. Amin. Ya Rabbi da, Filistin'i de, Keşmen'i de, Çeçenistan'ı da, Doğu Türkistan'ı da, işgalci, zalim, kafir, komünist, Fasık facirlerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Onları da helasa eyle ya Rabbi. En yakın zamanda İslam vatanlarında Müslümanlara emniyetler, hürriyetler nasip ederek İslam'ı güzelce yaşama imkanları ihsan eyle ya Rabbel alemin. Yahudi Hristiyan ittifakını iptal eyle. Birliklerini boz, güçlerini kendi aralarında kullandıktır Fazl-ı Kerim'le Müslümanları selametle sıyır ya Rabbel alemin ve ya hayran veya ve ya hayran fatihin. O sallallahu aleyhi sallamü aleyhi wasallam'a teslim edenlerin sayısının çok fazla çok muhteşem olmuştur. AB ve ABD desteğinde Fatih'in fazla iptal girişimi. çok önemli konular işlenmiştir. yaşanmıştır. Bu konuda çok fazla bir tartışma İsmail Bu konuda çok Ondan sonra daha birçok ulususta, iTunes Altın da gibi e, önemli isimlerin, Patrikhane'nin projelerini çok iyi bilen Sur içini de efendim Müslüman cemaatleri rahatsız edip taciz edip onları oradan çıkartarak Sur içinde başka projeler hedefleyen e, bu şekilde e, faaliyetler içerisine giren şer odaklarının hileleri, planlarını çok iyi bilen insanlar tarafından kaleme alınmış hakikaten çok önemli yazılar. Baş Başyazılar, suikastlar planlı ve kasıtlı, Fatih'e gizli mi Patrik sosyal pazarlama yapıyor, hep bunlar başlıklar, Bizans Sarayı 2010'a hazırlanıyor, bu çok önemli konular. İnsan bunları çok iyi bilmeli, dostunu düşmanını çok iyi bilmeli, gavur ne işlerle uğraşıyor, Patrikler, hamlar. Bunları çok iyi bilmek lazım, bize bir şey olmaz dememek lazım, bak Filistinli halini görüyorsunuz. Sattılar sattılar, ondan sonra ne hale geldiler. Şimdi kendi vatanlarında kendileri garipler, gurbette olmaktan beterler. Sürgünden beterler. Onun için Suriçini çok iyi muhafaza, İstanbul'u çok iyi muhafaza. Efendim, İstanbul üzerine oynanan oyunları iptal. Onların projesi varsa Rabbimizin de tabii kaderi var, planı var ama bizim de biraz aklımız, fikrimiz, şuurumuz olsun. Fuzuli romanlar, şeyler okuyacağımıza bak bu kadar ilim adamları burada yazı yazıyor. Kastan Arifan dergisi ikinci sayısı. Mutlaka alın okuyun ve insanları teşvik edin. Abone olmaya, herkese ulaşmaya. Bayram hocamızın konusu işlenmiş. Bak Allah Hızır Efendi hocamız, Bayram hocamızın suikastıyla ilgili. Bunlar istismar etmek isteyen bazı dergiler var. Bunlara aldanmayın, kapılmayın. Bak Bayram hocamızın oğlu bundan şikayetçi hakkımı helal etmiyorum diyor. İzinsiz izinsiz resimler bir şeyler basıyorlar diyor. Mesela ortada çok karışıklık var. Biz size ehli sünnet çizgisinde tahriklerden uzak, fitneden uzak, Sadece vatan sevgisi, efendim, yurt sevgisi, bilinci verme niyetiyle, güzel niyetlerle çalışmalar yapılıyor. Allah kardeşlerimizin sahini meşgul etsin. Çok gayret ediyorlar. Bak gece gündüz bunlar kolay mı hazırlanıyor? Bu fakirde tabi bu konular o zaman gündemde değildi. Tevesül inkarcılarına teessüf diye bir yazı dizisine başladım inşallah devam edeceğim. Bu da çok önemli. Yine bu selefi hareketler, mezepsizlik hareketleri efendim, ne yapıyor? Ee, Rasulullah'ın hürmetine isteyenleri, Ebu Ayübel Ansari Hazretlerinin yüzü su hürmetine isteyenleri, siz müşriksiniz, gavur oldunuz, yok mezhep yok, yok tasavvuf yok, şu yok, bu yok diyerek Osmanlı ecdadımızdan gelen Türk milletinin büyük birikimleri, büyük kültür hazinelerini yerle bir etmek ve böylece insanları efendim e, dinden gafil olanları tamamen Hristiyanlaştırma projesi. Dindar olanları da ehl Sünnet çizgisinden ayırıp, Osmanlı ecdadımızın çizgisinden ayırıp, ya Şia çizgisine İran şia çizgisine ya da abi çizgisine çekmek. Bunlar da büyük projeler. Bunlar da bela içinde bela bunlar. Bunlara uyanık olmak lazım. Ya duyarlı olmak lazım. Tevessül inkar ediliyor mi? Bak kaç kısmı var, çeşitleri var. Hep hadis şeriflerde yeri var, delinleri var. Ben de bunları yazdım. Hakikaten çok önemli bilgiler bunlar. Şuurlanmak isteyenler, bilinçlenmek isteyenler, dünyasına ve ahiretine yarayacak ilimlere sahip olmak isteyenlerin adresi Kasr-ı Arif Han, Şah-ı mübarek mukaddes köyünün adıyla yaşasın inşallah ve oradan esintileri sizlerin burunlarına, ruhlarınızın burunlarına ulaştırsın inşallah. Sizler de uyanık olun, şuurlu olun, bilinçli olun. Ne okuyacaksınız, ne okumayacaksınız, bunlara neyi destek çıkacaksınız, neye köstek olacaksınız, bunları seçin, temiz yapın. Güzel seçimler yapmazsak, bak payımız az kaldı. Artık kaç defa daha aldanmaya payımız yok. Onun için bu dergi inşallah sizlerin de desteğiyle tutunsun, her yere yayılsın, ehli sünnetin sesi duyulsun, bid'at ehlinin yanlış görüşler açlayanların kötü fikirleri, karanlıkları defu refu olsun inşallah. Sizler de buna yar ve yardımcı olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize Allah'a emanet ederken, e, kendim için ve bütün hastalar içinde dua istirham ederken, tekrar şehitlerimizin ruhları için özellikle Fatiha'lar istiyoruz. Buyurun. El Fatiha. İtibar haber.